Abdullah En-Numan Bin Beşir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyururken dinledim. Şüphesiz helal de apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir ama ikisinin arasında benzeşen yani müteşabih şüpheli bazı hususlar vardır ki insanların birçoğu bunların hükmünü bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dini ve ırzı, şeref ve aysiyeti lehine korunmuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan çobanın o yasak bölgede gütlüklerini otlayarak sınıra yaklaşması gibi. Şunu bilin ki her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Yine şunu bilin ki Allah'ın yasak bölgesi de onun haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki insan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır. O düzelirse bedenin tümü düzelir, o bozulursa bedenin tümü bozulur. İyi bilin, o kalptir. Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i bu da. Bu hadis-i şerif, şeriatın kaydelerinden büyük bir kaydedir. Ebu Davud es Allah rahmet eylesin, bu hadis hakkında şunlar söylemektedir. İslam dört hadis etrafında dönüp ulaşır, daha sonra bunlar arasında bu hadisi zikretmektedir. İlim adamlarının bazıları da şöyle demektedir. Bize göre dinin esasları yaratakların en hayırlısının sözünden senet ile rivayet edilen bir takım sözleridir. Şüphe, şüpheli olan şeyleri terk et. Zahid davran. Sana faydası dokunmayan ve seni ilgilendirmeyen şeyleri terk et ve bir de amellerini niyetle yap hadisleridir. Yani İmam Ebu Davud'un işte İslam'ın etrafında döndüğü dört hadis dediği şu hadisler amelleri niyetler iledir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanların güzelliklerindendir. Sizden hiçbir kimse kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. Bir de bu hadis helal açıktır. E, haram da açıktır. Bunların razıasında da şüpheli şeyler vardır. Katıksız helal ve haram olan şeyler apaçıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şüphesiz helal de apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir buyruğu ile ilgili olarak Hafız İbni Hacer şöyle demektedir. Yani helal ve haram kendileriyle ilgili açık delillerle bizzat ve durumları itibariyle bes bellidir. Katıksız helal apaçıktır, bellidir. Onda herhangi bir şüphe yoktur. Evlenmek, helal ve temiz şeyleri yemek, insanın ihtiyaç duyacağı pamuk ve yünle elbiseleri giymek gibi. Katıksız haram da aynı şekilde apaçık bellidir. İçki içmek, mahrem olmayan kadınları nikahlama, erkekler için... Mahrem olan kadınları nikahlamak Erkek için ipek elbise giymek Faiz ve zina gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Yüce Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeyler ile haram kıldığı şeyleri Gereği gibi beyan ettikten sonra vefat etmiştir tekim şöyle buyurmaktadır Andolsun sizi gecesi gündüzünü andıran Apaydınlık bir yol üzerinde bıraktım Kendisini helaket teslim edenden başkası Bu yolu kimse bırakıp sapmaz Helal ve haram ile ilgili açıklamaların Kimisi kimisinden daha açık ve anlaşılırdır. Ortada dinden oldukları zorunlu olarak kesinlikle bilinen hususlar vardır. Bunların böyle oluşu ile delillerin açık, net olması ve yaygınlık kazanmış olmasıdır. Müslümanlar arasında yaşayan herhangi bir kimse bu kabilden olan şeyleri bilmemekten dolayı mazur görülemez. Ortada ancak şeriatı bilenlerin bildiği ve Müslümanların avamının çoğu için gizli kalan bir takım hususlar bulunduğu gibi ancak ilimde derinleşmiş alimler Er-Râsihûne fil-ilm Bildiği onların bildiği bir takım hususlar vardır. Şüpheli hususlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ikisi arasında insanlardan pek çoğunun bilmediği şüpheli hususlar vardır buyruğuyla kastettiğine gelince apaçık ve belli olan helal ile apaçık ve belli olan haram arasında insanların bir çoğu için şüpheli olan bazı hususlar vardır. Bunlar acaba helaller arasındadır yoksa haramlar kapsamında mıdır? İnsanların çoğu bunu bilmezler. Ancak derinleşmiş ilim adamlar için nadir hususların üstesinde bunlar şüpheli değildir. Bunlar da onlar için iki delilden birisini tercih edebilmek için ortaya çıkan tercih edici sebepler halinde söz konusu olur. Şüpheli şeyler ne demektir? Hadis-i şerifte şüpheli şeyler anlamda kullanan el-müteşabihat, müştebih kelimesinin çoğudur. Bu kelime nitelik itibariyle müşkildir. Çünkü bunda helal ve haramlık hakkında herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Nevevi der ki: "Müteşabihatın anlamı helal ve haramlı açık olmayan demektir. Bundan dolayı insanların bir çoğu onları bilmezler. İlim adamları ise bir nas yani delil veya kıyas yoluyla bunların hükmünü bilirler. Herhangi bir şey helal veya haram arasına gidip geliyor ve bu hususta nas ve icmada bulunmuyor ise onun hakkında müştehit ihtilad eder ve şer'i delile dayanarak onlardan birisine o şeyi ilhak eder." Ehli sünnet vel cemaatin imamlarından İmam Ahmet bin Hanbel ise müteşabihat, müştebihatı katıksız helal haram arasındaki bir durum diye açıklamış ve bir başka seferinde de malına haram karışan kimsenin durumunda olduğu gibi helalle haramın birbirine karışması diye de yorumlamıştır. Bundan dolayı şöyle bir fetva vermiştir. Eğer maldaki haram helalden daha fazla olursa ondan uzak durmak icap eder. Helal haramdan daha çok olup haram nispeten az ise kullanımı caiz olur. İlim adamlarımızın şüpheli şeylere dair açıklamaların özeti Hafız İbn Hacer'in Fetul Bari'de belirttiği gibi şöyledir. Bir takım ibadet ile ilgili malumat ve başka meselelerle ilgili hususlarda görüldüğü gibi zahiren delillerin tevazu yani birbirine e, çelişkili gibi görünmesi e, Hafız İbn Hacer'in tecrittede açıklama şekli budur. Aynı bizim e, az önce konuştuğumuz işte kadınların altın takınması helal olduğunu gösteren ve haram olduğunu gösteren delillerin çelişmesi gibi. Burada şüpheli duruma düşüyor. İlim adamlarının bu konudaki farklı görüşleri, bu da birincisinin az önce söylediğimizin kapsamına girer. Üçüncüsü, mekruh diyetlandırılan şeyler. Çünkü yapmak da terk etmek, yapmak ya da terk etmek günlerinden birisi ağır basmaktadır. Bir. Yine Hafız i̇bn Hacer'in görüşüne göre bu da muhtemeldir. Özellikle ilim adamları hakkında böyledir. O bakımdan şöyle demiştir. Kavrayışlı bir ilim adamı için hükümleri birbirinden ayırt etmek gizli bir şey olarak kalmaz. O böyle bir duruma şüpheli şüphelileri işleme haline ancak mübah veya mekruhu pek çok işlemes haline düşer. Önceden de açıklandığı üzere bunun dışındaki hallerde ise durumların değişmesine göre söz geçen bütün bu ustalarda şüpheye düşmesi söz konusudur. Açıktır ki çokça me mekruh işleyen bir kimse de genel olarak yasak kılınan şeyleri işlemeye karşı bir cesaret oluşur. Ya da onun haram olmayan yasak şeyleri mekruhları işlemeyi ihtiyat haline getirmiş olması kendisini o türünden olması halinde yahut bu yasak kılmak ondaki bir şüphe dolayısıyla verilmiş ise haram olarak yasak kılmış şeyleri işlemeye yetebilir. Kendisine yasak kılınan şeyleri işlemek sonucunda vera ve takva nurunu kaybetmiş olacağından kalbi kararan bir kişi haline gelir. Bunun sonucunda da harama düşer. İster haram düşmeyi iradesiyle tercih etmiş olmasın. Nitekim ee, Buhari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 Şüpheli şeyler, mübah şeyler demektir. Ancak bu görüşü kabul eden bir kimsenin şüpheli olan şeyleri her bakımdan her iki yönü yapılması veya terk edilmesi eşit olan şeyler diye açıklamasına imkan yoktur. Bu görüşe göre mübahın daha evla olana muhalif olan şeyler kabininden diye yorumlanması mümkün olur. Bu da bizzat kendisi açısından her iki yönü yapmak veya terk etmek eşit olmakla birlikte yapılması yahut terk edilmesi harici bir sebeple yani o mesele hakkındaki özel aslında dışındaki bir karine ve benzeri işaretlerle daha ağır basan iştir. El-Kabari der ki, Mübah, mekruhun önündeki bir tümsektir. Onu çokça işleyen bir kimse mekruha doğru yol alır. Yani helal olan bir şeyin yapılmasının mutlak olarak bir mekruha yahut bir harama götüreceğinden korkuluyor ise ondan kaçırmak gerekir. Mesela hoş ve güzel şeylerden çokça faydalanmak hak edilmeyen şeyleri almaya götüren çokça kazanma ihtiyacını doğurabilir. Yahut da nefsin azıp şımarması sonucunu verebilir. En azından böyle bir şey Allah'a kulluktan uzaklaşarak başka şeylere uğraşmak gibi bir sonuç verir. Benim daha uygun gördüğüm görüş ise Hafız i̇bn Acer'in tercih ettiği görüştür. Çünkü müştebihatın mefhumuna, kelime olarak ondan anlaşılana uygun düşmektedir. Diğer görüşlere gelince, göründüğü kadarıyla kast edilmiş olmaları ihtimali uzaktır. Doğrusunu en iyi Allah'tır. Yani bu hadis-i şerfti kastediğim e, en uygun mana helal oluşuyla haram oluşu e, yolundaki farklı rivayetlerin içinden çıkılamaması. Yani böyle bir çelişki anında onu şüpheli görüp ondan uzaklaşmak. Bu mekruh şeyler onun içine dahil değil. Mekruh'un hükmü belli zaten. Yani mekruh mekruh yapsan dolu, yapmasan dolu değil mi? Nasıl? Yapılması, Şüpheli bozuk çirkin oluyor. şey demek. Mübah yapsan doğru yapmasa dolu, mübah. Ha. Mekruh yapılmaz hoş, ölünmeyen şey demektir. Hükmü de kesin belli olmuyor. Haram ya. değil. Evet. Haram kılınmayan. Sigara gibi. Yani. Ya, sigaran mekruhluğu falan biraz şey yani. Sigaran durumu ee, hakkında haram olduğuna dair bir nas yok. Mekşuplar bu değil mi? Ha, şimdi sigaranın yani? bu sigaranın şu an şüpheli konumuna düşüyor. Yani Peki. sigaranın helal olduğunu gösteren deliller de var. Haram olduğunu gösteren deliller de var. Ama ondan alıp ona ondan alıp ona koyamıyoruz. He. Helal olduğunu mesela Peygamber Efendimizin işte ben eee size haram olan her şey, Allah bir takım hadden koymuştur. Onlara yaklaşmayın. Hesablar koymuştur. Bir takım helallere verilemiştir. Kolay gelsin. Sağ ol. lazım